Kıymetli izleyenlerimiz tekrar birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Efendim Aras Tibet Selamun Aleyküm Diyar TV demiş. Ben kendim seyri sülümü yapmak istiyorum. Fakat bu konulara hiç vakıf değilim. Ayrıca tarikatlara gitmeyi düşündüm. Fakat şu anki tarikatlar ve dergahlar tamamen yozlaşmış demiş efendim. Evet. Hepsini böyle aynı kefeye koymak doğru değildir. Nasıl ki Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam peygamber olarak gönderilmiş, aynı şekilde bir de sahte peygamberler çıkmıştır. Sahte peygamberler var diye insanın ya da o devirdeki insanların peygambere iman etmemeleri doğru olur mu? Olmaz. Doğru olanlarla yanlış olanları birbirinden ayırmak gerekiyor. Gerçek manadaki Diğerleriyle sahte olanlarla karıştırmamak gerekir. Bunun için de mutlaka ayıran bir akıl gerekir. Bir fırkan gerekir. Fırkan Allah'ın vahyiyle bakıp e, ayırmaktır. Doğruyu yanlıştan, hakkı batıldan, güzeli çirkinden ayırmaktır. Aslında hayatımız boyunca bizim bu ayrımı yapmamız gerekir. Her ne yaparsak yapalım. Mutlaka seçiyoruz. Şu mu doğru, bu mu doğru diyoruz. Bu mu hayırlıdır, bu mu hayırıdır deyip sürekli bir seçim içindeyiz, sürekli bir ayrım içindeyiz. Aynı şekilde onu da, yani dergahları da o şekilde ayırmak gerekir. Yani herhangi bir okulda diyelim ki sorun sıkıntı var. Bütün okullar böyledir demek doğru değildir. Bizim tercih yaparken Allah'ın ayetlerine göre, vahyine göre, Resulüne göre tercihler yapmamız gerekir. Yoksa kendi kendimizi mahrum bırakmış oluruz. Kıyamete kadar bu böyledir. Peygamberler döneminde ee, insanlar peygambere tabi olur. O vuslat yolculuğunu da aynı şekilde onlarla beraber yaparlar. Kıyamete kadar da onun varisleri aynı şeyi yapmaya devam eder. Yolculuk onlarla yapılmaya devam eder. Yoksa işte bütün dergahlar e, sahtedir demek. E, haksızlık olur, zulüm olur. E, Allah'a karşı da e, edebe aykırı olmuş olur. Sanki Allah geçmiştekilerine bu imkanı vermiş de daha sonra gelenlere bu imkanı vermiyormuş gibi anlaşılır ki bu doğru olmaz, bu yanlıştır. E, mutlaka en yakınımızda bir veli, bir Allah dostu vardır. Bizi Allah'a davet eden Allah'ın vahhiyle buluşturan mutlaka bir vesile, bir sebep vardır. Mutlaka onları bulup onlarla beraber olmak gerekiyor. Aramak gerekiyor. Söz konusu ebedi hayat olunca. Eğer bir müşrikin kabri Çin'de olsa onu bilsek oraya gidip ona tabi olmak nefsimizi teskiye etmek, terbiye etmek, ustat yolculuğu yapmak her mümin üzerinde farzdır. Çinde olsa bile oysaki Allah mutlaka her beldeye öyle bir e, kulunu gönderir, salih bir kulunu gönderir, sadık bir kulunu gönderir, şahit bir kulunu gönderir, e, mutlaka kullarına yardım ettirir. Yardımı yapan Allah'tır, kendine davet eden Allah'tır, kulunu kendine çeken de Allah'tır, kulu da vesile ediyor. Müşrikin kamil vesiledir dergâh bir vesiledir. İle de dergâha gitmesi gerekmiyor. Tabi olmalıdır, gerekeni yapmaya çalışmalıdır. Her yolun kendine göre kuralları vardır. Bir fıtrat itibariyle gönlümüz nereye yatkınsa, kiminle Allah'a yürüyebiliyorsak, kimin gibi olmak istiyorsak, Müşid-i tabi olmak budur, diyoruz zaten. Ben de bunun gibi bir kul olmak istiyorum diyorsak ona uymamız lazım. Onun gibi yapmaya, onun gibi olmaya çalışmamız lazım ki ona tabi olmuş oluruz. Dolayısıyla onun kazandığını da kazanırız. Herkes mutlaka kendine bir müşrik i kamil aramalıdır. Rüşdüne ermek için, manevi olarak büyümek için, reşid ol olmak için, Allah'a dost olmak için. Şimdiye kadar gelen bütün veliler mutlaka bir müşrik i kamile tabi olmuş velayeti öyle kazanmıştır. Havadan yağmıyor bu. Eğer yok ben bana yeterim dersek, aklım bana yeterdir, ilmim bana yeterdir, bilgim bana yeterdir dersek kibirlenmiş oluruz. Kendimizden daha önde hiç kimseyi kabul etmemiş oluruz. Oysaki her bilenin üzerinde bir bilen vardır buyurdu. Kibirlenmeden aşkla, muhabbetle mutlaka aramamız gerekir. Allah bize gösterir. Elimizden bir şey gelmiyorsak, karar veremiyorsak, yapmamız gereken şey iki rekat namaz kılıp başımızı secdeye koyup Ya Rabbi bana göster. Kime uymam gerekir? Ne yapacağımı bilmiyorum. Allah kulünü şaşırmış bulunca ona yolu göstermez mi? Seni şaşırmış bulup yol göstermedik mi buyurur. Değil mi öyle? Bu ayet bütün kulları için geçerlidir. Şaşırdığımızda Rabbimize sığınıyoruz, o bizi başıboş bırakmaz. Mutlaka bize yolu gösterir. Yeter ki biz ona karşı samimi olalım ama gerçekten şaşırmış olalım. Ne yapacağımızı bilmemiş olalım. Kendi kendimize bahane üretmemiş olalım yani. Allah yolu gösterir. Allah kuruluna şah damarından daha yakındır. Yolu göstermez mi? Efendim, Hızır Akkaya Denizli'den sormuş. Selamünaleyküm Aleyküm demiş. Bir insanın mürşidi kamil olduğunu, irşada yetkili olduğunu nasıl anlayabiliriz? Teşekkür ederim. Allah razı olsun demiş efendim. Önümüzde ölçümüz vardır. Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam. Mürşidi Kamil, Allah'ın Resulü'nün varisidir. Mutlaka onun gibi yapması gerekir, yetmez onun aklakına sahip olması gerekir. Bu dış görünüş haliydi. Bir de manevi itibarla onun gönül halini taşıması gerekir. Gönül halini. İnsanlar nasıl ki Resulullah Efendimizle ile beraber olduğunda hidayete eriyorsa, Allah'a yakınlığı tadıyorsa, Rabbini tanıyorsa, onunla beraber olduğunda da aynı şeylerin Onda olması gerekir. onu Ondan meydana getirmesi gerekir ki o gerçekten bir müşid-i kamil olsun. Bununla beraber bir müşid-i tabi olurken aynı şekilde söylemek lazım, sormak lazım diyoruz. Ben Allah'a vasıl olmak istiyorum. Sen beni Allah'a vasıl edebilir misin? Bunun için sana tabi olmak istiyorum dememiz gerekir. Eğer evet diyorsa, bu sorumluluğu alıyorsa bizim de onu öyle kabul etmemiz lazım. Efendim Sabri el aldı. Bir kul Rabbini sevindirmek istiyorsa ne yapmalıdır ki Rabbini sevindirsin? Evet. Allah'ın sevdikleri bellidir, sevmedikleri bellidir. Allah kibirlenleri sevmez. Allah mühsünleri, güzel olanları, güzel yapanları sever. Allah her neyi emretmişse onu sever. Her neyi yasaklamışsa onu da sevmez. Bu durumda Allah'ın emrettiğini yapanlar sevgiye layık olur, sevilmeye layık olur. Aynı şekilde yasakladıklarını da yapanlar da o sevgiden uzaklaşmış olur. Ama asıl Allah'ı sevmek başka bir şeydir. Sadece böyle amelle ilgili değil, imanla ilgilidir. Marifetle, marifetullahla ilgilidir. Kul Allah'ı tanıdıkça onu sever, Allah da kendisini seveni sever. Kendisini ciddiye alanı sever. Kendisinin hesabını yapıp o hesabın gereği neyse onu yapanları sever. Yani kendisini ciddiye alanı sever. Sevdiği için, kendisi için fedakarlık yapanı sever. Kendisi için affedenleri sever. Yani bu durumda Allah'ın isimleri onun üzerinde tecelli eder. Dolayısıyla o isimler Allah'a ait. Allah kendi isimlerini kulun üzerinde sever. O kul o isimlerle amel ettikçe, hayatı yaşadıkça, gereğini yaptıkça Allah'ın sevgisine dayık olur. Allah onu sever. O Allah'ı sever. Allah'ın sevgisi de böyle tecelli ediyor. Diğer ameller, yaptıklarımız, ibadetler hepsi imani kemale erdirmek içindir. Bu sevgiyi kemale erdirmek içindir. Bu ahlaki, Allah'ın güzelliğinin tecellisini kemale erdirmek içindir. İsimler üzerinde tecelli ettikçe bütünüyle sevilmeye layık olur. Allah onu sever. Allah onu sevince o da Allah'ı sever. Ne zamana kadar? O Allah ile görüp, Allah ile işitip, Allah ile bilip, Allah ile sevinceye kadar kendi varlığından kurtulup o Allah'ın güzelliğiyle güzel oluncaya kadar bütünüyle aşk, muhabbet oluncaya kadar. Evet. Efendim Özgür Akdemir sormuş insan öldüğü zaman ahirete gittiğinde Allah'ın onu bir dost gibi karşılaması için dünyada nasıl bir hayat yaşaması gerekiyor veya ve ne yapması gerekiyor? bazılarının anladığı gibi, yanlış anladığı gibi Allah'a dostluk öyle e, bir ikram değildir. Yani Allah bazı kullarını seçiyor, onlara ikram ediyor, bazılarını seçmiyor, ikram etmiyor gibi anlamak yanlıştır. Allah'a dostluğu kul kendisi kazanıyor. Buna layık oluyor. O liyakattan sonra Allah onu ikram ediyor. Eğer dünya hayatını yaşarken Allah'a dost olduğumuzu unutmazsak Allah müminlerin velisidir. Mümin olduğumuzu unutmazsak Allah'a dost gibi bir hayat yaşarsak ahirette de dost gibi karşılanırız. Üçüsü budur. Burada dünya hayatını yaşarken ona dost olamayanlar ahirette dost olamaz. Bu dostluğu, bu yakınlığı Allah'ın yakınlığını, dostluğunu Buradayken, dünya hayatını yaşarken tatması gerekir. Allah'ın kendisine yaptığı muameleyi görmesi gerekir, sevmesi gerekir. Rabbini Rahman ve Rahim olarak, Kerim olarak, Afu olarak tatması gerekir. Allah deyince kendisini seven, rahmetiyle muamele eden Rabbini hatırlaması gerekir. Ve her anda onun huzurundaymış gibi hayatı yaşarken Rabbini dost bilmesi gerekir dostluğunu tatması gerekir. Eğer burada dost olursa, orada da dosttur. Yok, burada dost olamadı, orada dostluk beklemek, kendi kendini kandırmaktır. Onun için hayatı yaşarken Allah'a dost gibi hayatı yaşamak gerekir. Bu dostluğu unutmamak gerekir. Evet, Allah müminlerin velisidir, dostluğudur. Mesele, müminin, ben müminim diyenin Allah'ın dostluğunu kabul edip etmemesidir. O'nun sevgisini, O'nun rahmetini kabul edip etmemesidir. Kabul ediyorsa, O'nun dostluğunu kabul ettiyse, O da dost oldu. Yok, Allah bana şöyle muamere etti, keşke böyle yapsaydı, aslında böyle olmasaydı, şöyle olsaydı, daha doğruydu dediyse, dostluğunu kabul edememiş. Kendi kendisine olan dostluğunu, nefsine olan dostluğunu, Allah'ın dostluğunun önüne koymuş demektir. Ben daha iyi biliyorum demiştir. Bu Allah'ı biliyor mu? Bilmiyor. Tanımıyor. Allah'ın yakınlığını tatmamış, anlamamış, idrak etmemiş demektir. Böylesinden dost olur mu? Olmaz. Ama biri Rabbim Allah'tır dediyse, bu durumda Allah'ı dost olarak kabul eder. Kendisini seven olarak kabul eder. Onu Rahman ve Rahim olarak kabul eder. Kabul ediyorsa, bu durumda o da ona dosttur. Burada dost olanlar orada da dost olur. Ama burada dost olan orada dost olamaz. Allah dosttur. Mesela kulun onun dostluğunu kabul edip etmemesidir. Allah'ı dost kabul edenler orada da dosttur. Evet. Efendim aynı izleyicimiz günahlarımız bizi Allah'tan uzaklaştırmadı demiş efendim. Evet. Günahlarımız bizi Allah'tan uzaklaştırmaz. Allah ile aramıza perde olur sadece. O perdeyi de biz koymuş oluyoruz. Resulullah Efendimiz buyurdu. Bir günah işlediğinizde kalbe bir leke gelir. Bir sevap işlediğinizde bir nur gelir. O lekeyi siler. Onun için bir günah işlediğinizde bir sevap işleyip onu silin. Temizleyin dedi. Yani kirletir onu. Kirlenmesi başka bir şeydir. Allah'tan uzaklaşmak başka bir şeydir. Allah'tan uzaklaşmak şirktir. Günahla alakali bir şey değildir. Günah onu kirletir. Şirk ise onu Allah'tan uzaklaştırır. Hatta onu ters tarafa döndürür. Ee, Resulullah Efendimiz buyurmuştu aleyhissalatü vesselam öyle insanlar var ki günah işlerler, günahları onlara e, Allah'a yakınlık olur. Onları Allah'a yaklaştırır. Tabi sahabe soruyor, nasıl ya Allah? Günahı işleyince öyle bir tövbe eder ki, öyle bir istiğfar eder ki hatta artık onun gibi günahlara da tövbe eder. Evet, böyle bir tövbe onu temizler ve Allah'a yaklaştırır. Öyle insanlar da var ki ibadet yaparlar, sevap işlerler. Bu ibadetleri, sevapları onları Allah'tan uzaklaştırır dedi. O nasıl oluyormuş? O ibadetiyle kibirlenir. Diğer insanlara karşı kibirlenir, benlik yapar, büyüklenir. O da o ibadetiyle Allah'tan uzaklaştırır. Uzaklaştırır. Bu durumda eğer günahımızda tövbe ediyor, boyun büküyorsak, yanlış yaptık diyorsak, bizi Allah'tan uzaklaştırmıyor. Tam tersine yaklaştırır, tövbe ettiriyor. Eğer ibadetimiz bizi kibirlendiriyorsa, o da Allah'tan uzaklaştırır. Bir de günahı işleyip tövbe etmemek vardır, tövbeye gerek duymamak vardır. Ya da günahı hafife almak vardır, bu ölümdür, bu manevi ölüme sebep olur. Onun için günah işlediğimizde, yanlış yaptığımızda mutlaka tövbe etmemiz lazım. Aynı günahı günde bin seferde işlesek, her seferinde tövbe etmemiz lazım ki günahta ısrar etmemiş olalım. Allah, günahta ısrar edenleri sevmez buyurdu. Sevmez demek ne demek? Allah'ın sevgisini kaybeder. Günahta ısrar etmiyoruz. Her yanlış yaptığımızda, günah işlediğimizde tövbe ediyor, Rabbimize dönüyor. İstihbar ediyoruz. Ya Rabbi kurtulmam için bana yardım et diyoruz. Bu bizi ne yapar? Allah'tan uzaklaştırmaz. Günahta da ısrar etmiş olmayız. Bizi Allah'a da yaklaştırır. Evet. Efendim Halit Ekin yarın Kadir gecesidir. Kadir gecesini nasıl anlamalıyız ve onu nasıl geçirmeliyiz demiş efendim. Kadir gecesini bir gece olarak anlamak doğru değildir. Kadir gecesi Kur'an'ın indigi Ramazan ayı içindedir. Dolayısıyla Kadir gecesi bütün Ramazan ayını kapsar Hatta Ramazan ayı da bütün ayları kapsar Hatta bütün ömrü kapsar. Kadir gecesini kıymetli değerli yapan neydi? Kur'an'ın o ayda ilmeye başlamasıydı. İlmesi değil, ilmeye başlaması. Eğer bir gecede Kur'an inmeye başladıysa, o geceyi Kadir gecesi yaptıysa, bin aydan daha hayırlı bir gece yaptıysa, Kur'an inmeye başladığı için, kime indi Kur'an? İnsana. Geceye inmemiş. O gecede insana inmiş. Resulullah Efendimiz'e inmiş. O gece, kıymetini, değerini o Kur'an'ın insana Resulullah Efendimiz'e inişinden almış. Aynı şekilde eğer biz de gönlümüzü Kur'an'a açarsak, bizim gönlümüze Allah'ın ayetleri inmeye başlarsa, bizim de kıymetimiz, değerimiz bin aydan yani otuz bin kat daha artıyor demektir. İnmeye başladığı için, indiği için değil, başlayınca, Başlayınca nasıl başlaması gerekir? İlk inen e, ayetlerle başlaması gerekir. İkraya bismi rabi kellezi khale, khale ala. Oku, Rabbinin, yaratan Rabbinin ismiyle oku. Rabbinin ismiyle okumaya başladığımızda o insan kadirli insan oldu. Kıymetli, kadr, kıymet. Kıymetli insan oldu. Allah katında değerli oldu. Allah katında şerefli oldu. Neden dolayı? O gönlünü Allah'ın vahyini açtığı için, onun gönlüne Allah'ın vahyi inmeye başladığı için. Okumaya yeni başlıyor çünkü. Daha okumamış. Okumaya başlar başlamaz o kıymetli, değerli ve bir anda 30 bin kat değeri, kendi değeri artıyor. İnsan olarak, kul olarak. Biz de eğer Kadir Gecesi'ni böyle anlayacaksak, Ramazan ayı, Kur'an ayı diyoruz. Gönlümüzü evet, Kur'an'a açmamız gerekir. Ee, İlmeye başlasın diye. İlmeye başlasın demek Allah'ın, Yaratan Rabbinin ismiyle okumayla başlamak demektir. Her şeyi bir ayet olarak, kendimizi bir ayet, Allah'ın kitabı olarak okumaya başladığımızda gönlümüzü Kur'an'a açmışız, Bizim de Kadir Gecemiz Olmuş, Kadir Günümüz Olmuş, Kadir Ayımız Olmuş, Kadir Ömrümüz Olmuş Yani Kıymetli, Değerli, Kat Kat Kıymetli, Değerli, Şerefli Bir Varlık Olmuş Oluyoruz Ki Rabbimizin Bizden istediği Şey Budur Yoksa O Geceyi ibadete Geçir, Ertesi Gün Aynı Yola Devam Et Bu Kadir Gecesini Diriltmek, İhya Etmek Değildir Kadir gecesinin bizde dirilmesi gerekir. Bizim Kadir gecesiyle dirilmemiz gerekir. Kadir gecesi, Kur'an'ın indiği, inmeye başladığı e, gecedir. Kur'an da bize, gönlümüze inmeye başladığında, Allah'ın ismiyle okumaya başladığımızda gerisi geliyor. Okumaya başlamışız. Allah bize okutur. O bize öğretir. Bütün mesele, Allah'ın ismiyle okumaya başlamaktır. Ee, Kur'an'ın gönlümüze e, ilmesidir. Vahyin gönlümüze ilmesidir. O Kur'an ile, o Allah'ın ismiyle e, okuyup şereflenmektir. Değerlenmektir. Kıymetimizi, değerimizi e, Allah'tan, Allah'ın vahyinden almaktır. Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede: "Andolsun ki bu Kur'an-ı indirmekle size şerefinizi indirdik." O şerefi almaktır. Allah ile şereflenmektir. Vahye ile şereflenmektir. Evet. Efendim Özgür Akdemir, dünya üzerinde yaşanan bunca sıkıntı, savaşlara müminin nasıl bakması ve yapması gerekir? Nasıl yapması gerekir ki Allah ondan razı olsun? Evet. Müminin unutmaması gerekir. Zaten mümin olan unutmaz. Neyi unutmaz? Mülkün Allah'a ait olduğunu unutmaz. Dünyanın da, ahiretin de Allah'a ait olduğunu unutmaz. Dünyanın bir imtihan yeri olduğunu unutmaz. İmtihana tabi tutarken Allah bir beldeyi veya bir aileyi veya bir insani imtihana tabi tutar. O bir insanla onu tanyayan herkes Onunla beraber imtihana tabi tutulmuş. Bu bir musibet olabilir, bu bir bela olabilir, herhangi bir yerden gelen bir zulüm olabilir, o fark etmiyor. Sonuçta herkes imtihana tabi tutulmuş. İmtihana tabi tutunca Allah'ın bizden istediği nedir? Güzel yapmak, doğru yapmak, haktan yana olmak, haklıdan yana olmak, haklıya yardım etmek. Aynı şekilde zulmedene de yardım etmektir ki onun zulmünden alıkoyarak buyurdu Resulullah Efendimiz. Onun zulmünden alıkoyduğumuzda olduğumuzda, evet, zalime de yardım etmiş olduk. Yani hem zalime hem mazluma yardım nazarıyla bakmamız gerekir. Ben ne yapabilirim? Benim gücüm neye yetiyor? Ne kadar yardım edebilirim? Hem zalime hem mazluma. Zalimi zulmünden alıkoyarak yardım ediyorsun. Mazlumada neye ihtiyacı varsa, nasıl yardım edilmesi gerekiyorsa öyle yardım etmeye çalışmamız lazım ki kazanabilelim. Bunun bir imtihan olduğunu anlamak gerekiyor. İmtihan yani kazanma imkanı. Allah derecelerle insanları birbirinden zahiri olarak üstün kılmıştır. Bu bir imtihan. Birbirlerine yardım etsinler diyedir. Kazansınlar diyedir. Birbirleriyle ahiretin alışverişini yapsınlar diyedir. Zekat da bunun içindir, sadaka da bunun içindir, fitre de bunun içindir, infak da bunun içindir, yardım etmek de bunun içindir. Allah her neyi emrediyorsa, her neyi yaratıyorsa, o bir imtihan kazanmamız için de Allah yolu göstermiştir, Resulü gerekeni yapmıştır, bize düşen onun Resulüne tabi olup Allah'ın yine de uymaktır. Yoksa ben şunu şöyle yapayım, bunu böyle yapayım, şunu şöyle değiştireyim, herkes şöyle yapsın, herkes böyle yapsın meselesi de eğilir. Bu imtihan biter, başka bir imtihan gelir. Mesele hayatı imtihan olarak görüp kazanmaya çalışmaktır. Güzel yapmaya çalışmaktır, doğru yapmaya çalışmaktır. Allah'ın sevdiği gibi yapmaya çalışmaktır, Resulü'nün yaptığı gibi yapmaya çalışmaktır. Bununla beraber Allah'ı hesaba çekmemektir. Allah niye müdahale etmiyor bu zalimlere dememektir. Bu bir imtihan. Neden böyle bir imtihana tabi tuttuğunu kimse bilemez. Bu imtihan onların yanlışlarından dolayı, eksikliklerinden dolayı Allah'a dönmediklerinden ya da ters tarafa döndüklerinden dolayı mıdır yoksa sadece bir imtihan mı? Allah peygamberlerini de imtihana tabi tutar. Yanlış yaptıklarından dolayı mı? Hayır büyüsünler diye, manevi olarak kemale ersünler diye, insanlığa, insanlara örnek olsunlar diye. Allah'ın güzelliği el اَسْمَوُ الْحُسْنَةِ O'nun üzerinde tecelli etsin diye. Ama aynı şekilde başka birine de bir imtihan verir, bir bela, bir musibet verir. O yanlış yaptığından dolayı, o da kendisine dönsün diye Tövbe etsin diye, istiğfar etsin diye. Yani hangi taraftan bakarsak bakalım, bu e, imtihan, her türlü imtihan, bütün kulları için rahmet olabilir. Rahmet olabileceği gibi azap, gazap da olabilir. Eğer onu Allah'tan bilip, gerekeni yapmaya çalışıyorsa, ondan ders alıyorsa, ibret alıyorsa, ya da örnek alıyorsa, bu onun için hayır oldu. Yok, itiraz ettiyse, feryat ettiyse, isyan ettiyse, beğenmediyse imtihanı, bu da onun için musibet olur, bela olur, azap olur, Allah'ın gazabı olur ve ona cehennem olur. Hem dünyada hem ahirete ona cehennem olur. Ama imanla bakana cennet olur. Kazarma sebebi olur, Allah'a yakınlık olur. Bize düşen Allah'a göre, Allah'ın vahyine göre bakıp anlamaktır. Resulüne göre bakıp, Resulü gibi yapmaya çalışıp Resulüne tabi olmaktır. Evet. Efendim Salih Dala sormuş. İnsan kendini tanımadan, Allah'a gönül aleminde kendini tanıtmadan, Allah ona gönül aleminde kendini tanıtmadan o alemlerin Rabbi olan Allah'a abd olmuş olur mu? Evet. Allah'a abd olmak Gaybe iman ile başlar. Gaybe iman. Allah'ın kendisini tanıtmadan gaybe imanla başlar. Bu iman onda mevcut zaten. O daha önce fıtrat itibariyle, ruh itibariyle bu müşahadeyi yapmış. Allah kendini ona tanıtmış. Ben sizin Rabbiniz değil miyim hitabında kendini ona tanıtmış ve onu şahit kılmış. Onun için iman etmeye hazırdır. Allah'a dost olmaya hazırdır. Aşık olmaya hazırdır. Bize düşen Rabbimize dönüp o gönül perdesini aralamaktır. Kendi kendimize dönmektir. Rabbimize dönmektir. Böyle bir e, iman olur mu? Elbette ki. Allah o gaybe imanı övdü. Onlar görmeden Rablerine iman ederler buyurdu. Ama devamı ondan sonradır. Önce gaybe iman, sonra gerekeni e, yapmaktır. Allah'a ve Resulüne itaat etmektir. Allah imanlarından hiçbir şey izah etmez buyurdu çünkü e, geriye kalan nimetler ondan sonra gelir. Onun çabasına, gayretine e, verdiği o emege, yaptığı fedakarlığa karşılıktır o. E, yani ben durayım, Allah bana her şeyi göstersin. Bu büyük bir hata, büyük bir yanlışlığı. Bununla beraber bu küfür ve bu şirkti. Hz. Musa'nın kavminin söylemesi gibi olur. Rabbin kendini bize göstersin gibi olur. Böyle bir şey olmaz. Böyle düşünen asla müşahede edemez. Böyle düşünen asla Allah'a vasıl olamaz. Acziyetini bilecek, kulluğunu bilecek, zayıflığını bilecek, Rabbine kul olmak için, abd olmak için e, emekleyecek önce. Emekleyecek, yürüyecek, koşacak, e, feryat edecek, elinden geleni yapmaya çalışacak, e, nefsini kurban edecek, e, fedakarlık yapacak ki e, istemeye yüzü olsun. Yoksa bana şunu veri, bunu veri demekle kimse bir şey kazanmaz, kazanamaz. E, Ruslat yolculuğunu anlatırken söylüyoruz. Biri kendini, nefsini kurban etmeden onu bulamaz. Bunun Allah'ın cemalini müşahede canın karşılığıdır. Can. Canı vermeden onu alamazsın. Ee, yoksa e, ben onu seviyorum, hele kendini bana göster. Böyle saçmalık bunlar mı? Sen canını ver. Evet. Ne demişlerdi Yunus Emre? Çekilirsen aradan, geri kalır yaradan. Hele bir ket, o nefsini benliğini bir aradan çek, Allah tecelli eder, dağ gibi benlikle, eğer tecelli ederse toz duman olursun. Evet. Efendim arkadaşlar uyarıyorlar, dilerseniz devam ederim dilerseniz ara verelim. Verelim ara. Ara verelim. Verelim. Tamam. Bilmek izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra birlikteyiz inşallah.